Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında e, bugün Şule Yazgan ve ben e, biraz geriye doğru gideceğiz. Son programları yakından izleyenler hep özel programlar olduğunu e, fark edecek. İşte yok e, empati, hiperaktivite, okul başladı, okul açıldı, e, değişik konuklarımız oldu, yazarlar, 70'li yıllarda çocukluk vesaire. Bu programın ilk başladığında geçen e, ilkbaharda, 2000 İlkbaharında e, izlediğimiz kronolojik sırayı son bir, bir buçuk aydır biraz bozmuş gibiyiz. E, çünkü bir bebeği e, anne rahimine düşürüp daha doğrusu düştükten sonraki zamandan itibaren e, neler olur neler biter üzerine epey bir ansiklopedik gidişten sonra araya hayatın dayatması sonucu bir takım özel programlar girmişti. Daha da aslında herhalde birkaç tane öyle özel şey yaparız Şimdi diye savaş düşünüyorum. Savaş ve çocuk diye yapmamız lazım Hı. aslında. Onu yani önümüzdeki ay yapalım bence. Çünkü çok gerçekten e, kendi çocuklarımız da bundan etkilenmeye başladılar. Televizyon görüntülerinin yoğunluğu ile ama onu başka bir programda konuşalım. Evet yani onu da... Sadece savaş da değil. Türkiye zaten e, yıllardır bu tip sorunları yaşıyor e, benzer çocukların... E, çok ıı, travmadan etkilendiği bir ıı, ülkede yaşıyoruz zaten. Deprem deprem bunun ıı, başlangıcıydı. Başlangıcı değil de böyle herkesin artık kafasına dank ettiği yoksa ıı, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda bir sürü çocuk oradaki çatışma ortamının Tabii. içerisindeydi. Hı hı. Ya da ıı, benim yaşatım olanlar delikanlı iken, çocuk olanlar diyelim 70'lerin ikinci yarısında Hele kentlerin varoşlarında sürekli çatışmaların vesaire ortasındaydılar. E, o konuya ayrı bir zaman ayıracağız ama e, sanırım bugün biz orijinal çizgimize dönmek daha iyi. Yoksa da dönemiyoruz. Hep bir hep bir Üçüncü başka şey Türkiye'de konu çıkıyor. Çünkü kendini yani Türkiye değil genellikle hayatta kendini hayatının akışına bıraktın takdir hiç bir zaman istediğin yere gidemez. İstediğin yere belki de gitmen gerekmiyor burada çok felsefi bir şey söylemek istemiyorum. <gülüyor> ha bir de sen şey söyledin bu arada bugün bir yaş ile bir yaştan başlayarak iki yaşına kadar olan dönemle ilgili bazı genel gelişim unsurlarını şöyle bir gözden geçireceğiz ve bir sonraki programımızda da bu dönemin hastalık problemleri, olası hastalıklar ve korunmalarla ilgili yine Devam etmeyi düşünüyoruz. veya bugün bitiremezsek bence bugün belki miyiz? devam ederiz gibi geliyor. O kadar giderek çünkü o yoğunluk azalıyor. Her ay gördüğümüz değişiklikler Doktor artık... her ay ilk heves gelen ilk yıl heves gelen aileler ondan sonra <gülüyor> nereye saklanacaklarını bilmiyorlar. Gitmesek de olur filan. Bu kadar değil aslında. Doktorumuz en son ne zaman gördük? E, Baya oluyor. Bir yılı. Bir yılı. Değil mi? Ne kadar ayiptim <gülüyor> bize? Yani herkes aynı şey yapıyor. Yani ihtiyaç olmadığı sürece bunu dayatmalar olmadıkça giderek daha da az yapmaya başlıyoruz. Peki o konuda şeyle başlamak lazım. Yani doktor görüşme sıklığı konusunda senin tavsiyen senin tavsiyinde Amerikan Pediatri Akademisi'nin tavsiyesidir büyük bir ihtimalle. Ama makul, makul insanları var. yormayacak hı hı. ama aynı zamanda da çocuğun ihtiyacı olan süreni. Aralık ne? Hangi yaş? Daha erken yaştan bir, bir kere yaşına başlıyor. yaşına kadar mesela nasıl? Ee, bizde biraz daha sıkça yap yapılıyor uygulama. Çünkü sigorta şir şirketlerinin bir diretmesi Amerika'da kadar olmadığı için aslında normalde e, çocuğa gerekli sigortacılar olan... Sigortacılar dinliyorsa programı hemen değişikliği yaparlar. <gülüyor> Zannediyorum. Dinlemezler <gülüyor> onlar. Ee, doğumdan sonraki özellikle emziren anneler için ilk haftada bir kez görülmeleri e, önemli bebeklerin. Daha sonra birinci ayda, e, ikinci ayda, gerek varsa üçüncü. Ayda da görülebilirler. Gerek varsa yani doktorun bir şüphesi bazı şeyler yolunda gitmiyorsa hı hı. vesaire değil mi? Evet dördüncü ayda daha sonra yine aylık kontroller yani Kaça yapılıyor. Kaça kadar bu aylık kontroller? Normalde altı aya kadar genellikle Türkiye'de aylık kontroller tamam. yapılıyor. Daha sonra altıncı aydan sonra özellikle ilk çocuksa ailelerde deneyimsiz olduğu için yine de bir yakın temasta olmayı istiyorlar doktorlarla. O nedenle belki bir buçuk ayda bire altı haftada bire düşürmek e, altıncı aydan sonra bir yedi buçuk ayda sonra dokuzuncu ayda aşısı olduğu için e, dokuzuncu ayda görüyoruz. Daha sonra da yine e, on ikinci ay, on beşinci ay, on sekizinci ay. Ondan sonra yaklaşık bir üç ayda bir önce bir altıncı aydan sonra altı bir haftada bire. Bir buçuk yaşa kadar evet. Üç ayda bir daha sonra da altı ayda bir. E, üç yaşından sonra da yılda bir kez. Sadece e, ve sadece sağlıklı iken e, ve e, Genel sağlık kontrolü olmak amacıyla doktora gelmeleri çocukların lazım. Ve o sırada mesela geliyor diyelim ki iki yaşı bir buçuk yaşında bir çocuğu getirdiler. Sen muayene ediyorsun aşısı falan yoksa kalbini ciğerini böbreğini şurasını burasını dinliyorsun bakıyorsun. Hı -hı. Annelerin babaların konserlerini kaygılarını Şimdi dinliyorsun. Aslında bu ıı, ne görüşmelerin yani? neden biz bu dönemlerde sağlıklı çocukları görüyoruz? Özellikle doğumdan itibaren e, her muayenenin her yaşa uygun muayenenin aslında içeriği bir miktar diğerinden farklı olabiliyor. Örneğin yeni doğan bir bebekte işte bir aylık bir bebekte daha çok gözüne e, kalp muayenesine kalçasına e, bir takım işte nabızlarına ve reflekslerine bakmak daha belki işte solunum seslerine e, yoğunlaşmaktan belki daha önemli. Çünkü o dönemde yakalanabilecek. Bir takım bazı problemler var. Normal durumlar varsa. Hı hı. Yani. O nedenle zaten görmek istiyoruz erken dönemde ki bunlar erken dönemde tanısı konsun ve tedavisine gidilsin. Peki buna bir aile diyebilir ki Ece'nin bir seferde buna bakka verim falan. İşte ama bunlar sen de biliyorsun ama bazıları her muayenede zaten olmayabiliyor. Zamanla oluşabiliyor ya da ilk dönemde oluyor daha sonra çıkmıyor. Mesela kalça e zamanla muayenesi. Zamanla belirgin hale gelebilen şeyler var. Yani bazı şeyleri gerçekten hemen tespit etmek ve yakalamak mümkün yani, olmayabilir. Şimdi örnek olarak kalça muayenesini verirsek o dönem doğduktan sonra da kalça çıkıklığı oluşabildiği için ilk muayenesi normal olabilir ama ikinci muayenesi de sorun saptanabilir. O nedenle bir devamlılık olması lazım. Özellikle ilk yıl içinde. Bir izleme gerekiyor. Yani izlemede de temel bazı değişkenlerin nasıl ilerlediği, nasıl bir... Çünkü bir andaki sabit durum kadar bebeklerde her bir sonraki adımda nasıl işlerin değiştiğini bilmek de önemli. O yüzden ben aralıklarla öyle. görmek anlamlı herhalde. O doğru. Bir de tabii her ay çocuklar gelişimsel olarak bir takım aşamaları geçmek durumundalar. Yani ve bunları doktorlar tabii takip ediyor. Ve eğer belli adımlarda gecikme varsa onu daha sıkı takip alıp Erken e, tanıya, eğer gelişmişsel bir bozukluğu varsa ya da çocuğun bir şekilde etkilenmiş e, olduğunu düşünüyorsa e, gecikme anlamında e, erken tanı ve tedavi açısından da bu yani, sistemin iyi işleyip önemli. işlemediğini e, iyi kurulup kurulmadığını sistemin yani vücut bir sistemse bebek yani bir sistemse iyi kurulup kurulmadığını ve iyi işleyip işlemediğini takip eden. Bir takibinin gerektiği sistem. bir döneme ihtiyaç var. Şimdi tabii bu dönemde sadece çocuğun muayenesi önemli değil. Ailenin soruları çok yoğun bir şekilde ilk yıl içinde çok sorusu oluyor ailenin. Çünkü yeni bir bebek eve gelmiş. Bakımıyla ilgili bilgi çok fazla olmayabiliyor insanlarda. O nedenle bir bakıma da ailenin sorularını alıp onları yanıtlamak veya... Bir diğer önemli e, işlevi bu yeni, sağlam çocuk muayenelerin e, olası gelişebilecek bundan sonraki dönemde gelişebilecek e, durumların önceden aileyle bir e, miktar. Ve bu durum bir miktar, sadece olumsuz bir durum olarak da değil Tabii tabii, tabii olumsuz anlamına söylemiyorum. Bir miktar onun tartışılması ve konuşulması ve hazırlıklı kılınması. Örneğin 9 aylık bir bebeğin artık hareketlendiği ve yavaş yavaş prizlere doğru yaklaşabileceği ya da ne bileyim 3 aylık bir bebeğin artık dönmeye başlayabileceği gibi ve bu nedenle işte yatağın kenarına konmaması ya da işte bu, bu, tek, bu gibi böyle çok basit öneriler veriyoruz ailelere ve e, bu amaçla da çocuğunuz 1 da... yaşına geldiğinde yürürse şaşırmayın demiyoruz aslında Den denmiyor yani ama e, yani bazı pek çok beklenti de iyi ve olumlu beklentiler de var bunların <Gülüyor> E, gecikmesiyle ilgili kaygılar olabiliyor pek çok zaman. Hı hı. Bu gelişim hı hı. bozukluklarında daha çok üzerine durduğumuz şeylerden birisi o. Ee, bir de şey var. Ee, yani sen demin dedin ki deneyimli aileler bazı şeyleri biliyor. Bence deneyim tabii çok önemli. Ama her çocukla elde edilen deneyim de çok farklı. Yani bir çocuğumuzda olanı Öbüründe de aynısını beklemek. Onu ben şunun için söyledim. Bazen ikinci çocukta bu kadar sık gelme ihtiyacı duymuyor hmm. insanlar. Ve gerek de, yani o zaman gerek de kalmamış gerçekten olur. Çünkü normalde e, e, iki ayda bir kontroller yani doğumda bir kontrol bir haftalıkken daha sonra bir aylıkken kontrol ardından ikinci ayda kontrol daha sonra da ikişer ay aralarla yani üçüncü ayda görünmeyip e, beşinci ayda görünmeyip. E, araları daha art, açık gidebiliriz ama e, ilk çocukta genellikle aileler daha sık görünmeyi talep edebiliyorlar. Sık temas e, bir işi daha iyi yapmanın yollarından birisi. Yani e, dostlukta da ya da arkadaşlıkta bile başlangıç döneminde insan daha sık görüşüyor. Ondan sonra yerleşik dostluklar için daha Hı -hı. nadir de görüşsen <gülüyor> işi idare edebiliyorsun. Bir de tabii sağlam çocuk konsolörünün en önemli nedenlerinden ve işlevlerinden birisi de tabii aşıların yapılması. E, aşıları ve gereklilikleri konusunda da bence belki hastalıklara geçmeden bugün onları konuşuruz biraz. Tamam. Yani bugün ee, e, müzik arasından sonra bir yaştan iki yaşa kadar neler olup bitiyor genellikle bir sağlam çocuk hekimi gözüyle sen bize... Anlatacaksın. Daha önceki bir ilk bir yılı çünkü kabaca konuşmuştuk. Şimdi belki çok kısaca özetleyip onu ondan sonra ikinci belki yıla geçelim. Belki bugünkü programı dinleyenler de bizim elektronik posta adresimizde bir takım sorular yönelterek sonraki programlarda ele alınabilecek burada eksik bırakılmış şeyleri ele almamızı sağlayabilirler. Elektronik posta adresimiz doktor et işareti güzel günler nokta com doktor Et işareti, böcek deniyormuş buna galiba. Ee, Cüneyt Bey'e bakıyorum teknik masada. <gülüyor> <gülüyor> Doktor et işareti, e, güzel günler. Nokta John. Ee, evet ilk parça. Bank bank bank. Tracy Chapman'dan dinliyoruz. Go and, do, go and give the boy a gun Now there ain't no place to run to Ain't no place to run When he hold it in his hand He feel mighty, he feel strong Now there ain't no place to run to Ain't no place to run One day he may come back. He best for what we've done. Then where you gonna run to? We're gonna run. go and do Go and give the boy a gun Now there ain't no place to run to Ain't no place to run Now the Lord be at his mercy He decides to hunt us down Cause there ain't no place to run to Ain't no place to run He wants from here Oh, and nothing that you own Then there'll be no place to run to There'll be no place to run And if he finds himself to be a reflection of our soul Bang, bang, bang and shoot us down And 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programını dinliyorsunuz. Bugün biraz son haftalardaki alışkanlığımızı bırakıp gerçekten çocukların Bebek bebe geri bebeklere dön geri döndük. Ve daha önce ayrıntısıyla konuştuğumuz konuları çok kısaca toparlayalım. Ondan sonra birinci ve 1-2 iki, bir iki yıl arasındaki döneme yavaş yavaş girelim istiyoruz. Ben zaten az konuşuyorum. Benim çok konuştuğumdan okurlardan şikayet kurduğum. <gülüyor> Mecliden şikayet geliyormuş. Ben, ben küstüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok böylesi daha iyi. <gülüyor> Küs Yok, küsme yani. Küsmüş halim. Küsme. Ee, şimdi... E İlk yıl içinde çok kabaca e, gelişim basamaklarını sıralarsak ve olası çıkabilecek sorunları konuşursak e, bugün bir ilk olarak bebekler bildiğimiz gibi daha anne karnından çıktıkları gibi eller kollar e, bükülmüş şekilde koyduğumuz yerde yatar vaziyette oluyorlar genellikle başlarını tutamıyorlar oturamıyorlar hareket kabiliyetleri yok. Genel, Sıfır. Ya, hareket kabiliyeti bir yerden bir yere gitme kabiliyetleri belki. Hareket dediğin nedir ki? El kol hareketleri. <gülüyor> o hareket ettirme. Hareket etme kabiliyetleri. <gülüyor> <gülüyor> Bak, <gülüyor> galiba sen yine tutamayacaksın yani <gülüyor> Cener'i değil mi? Okurların buraya gelip beni daha Yok yok. Ee, şimdi e, o daha sonra bu hareketlenmeyle beraber... E, Gelişimle beraber ikinci ay civarında, bir buçuk iki ay civarında bir sosyalleşme de başlıyor ee, ve karşılıklı gülmeye başlıyor çocuklar. Üç ay, e, dört ay civarında daha baş kontrolünü yakalamaya başlıyorlar, başlarını tutmaya başlıyorlar ve aynı zamanda sırt... E, Sırtlarını biraz daha belki dik tutarak e, destekle, destekle oturabilmeye var. Yani Herkesin öyle bir fotoğrafı vardır ya böyle 3 evet, aylıkken. O çok önemlidir. Bir kocaman bir yastığa böyle kaykılırmış <gülüyor> dehşet içinde gözleri açık bebeğin. Çünkü bizim bebeği oturttuk anlamına geliyor. Güzel de bir şey çünkü çocuklar için o çevreyi görme imkanı sağlıyor. Kesin zapt ediyorsun. E, ve o dönemde Çocuklar ellerini yanlarda tutarlarken doğumdan itibaren yani bir yere uzanamazken yani 3-4 ay civarında önlerine doğru ellerini getirip artık bir oyuncaklara ya da bir şeylere uzanmaya yakalamaya başlıyorlar. Bu da önemli bir gelişim aşaması onlar açısından. 6 ay civarında, 6-7 ay civarında daha destekle ya da desteksiz oturma konusunda daha bir beceri kazanıyorlar ki bu bir da çok önemli. Üçgen oturma var bir de, bir tripod. Evet, o tabii ilk başta oturmanın, desteksiz oturmanın ilk aşaması o daha beş sonra. 5 ay gibi değil mi o? E, 6 ay, 5 evet. ay, 6 ay civarında. 5 beş ay beş ay desteksiz oturan hastalarım dahi oldu yani o tripod pozisyonda bile değil yani şey ama... O biraz bir erken, erken hareketleri, hareketleri gelişenler. Onlarla ilgili başka müjdeler geliyor <gülüyor> ileride. <gülüyor> <gülüyor> Onu konuş istersen kısaca. Yok yani, yani genellikle <gülüyor> geçen programlardan hatırlayanlar bu hiperaktiflik falan diye konuştuğumuzda yerinde durmayı sevmeyen, hareket etmeyi seven kıpır kıpır çocukların bu işe erken de başlamaları genellikle olan tabi çok geç harekete geçip sonradan oturmak bilmeyenler de ayrı bir mesele ama <gülüyor> e, bir işaret. Tabii. Altı ayda bu otur, oturabilmeyle beraber e, sofraya oturma yani bir, bir, bir mama iskemlesinde oturma e, konusunda da çocuklar artık e, daha kolaylıkla yapabilecekleri bir hale geliyorlar. O nedenle Beslenmeyi de kolaylaştırıyor belki. Fakat 6-7 ay civarında yine önemli bir gelişim. E, yabancı anksiyetesi başlayabiliyor çocuklarda. Daha önce uykuları çok daha iyi giden çocuklar. Geceleri daha sık uyanmaya, e, tanımadığı kişilerle daha rahatsız olmaya ve ağlamaya başlayabiliyorlar. Bunları daha ayrıntısıyla konuşmuştuk. O nedenle ayrıntısına girmeyeceğiz Eski bu Eski programlara konuların. bakınız. Nasıl <gülüyor> bakacaklar belli değil. Belki bunları aslında şey bu, bir... E, kaset ya da CD yapıp yayınlasak alan olur mu acaba? E, bence e, biz belki tekrar önümüzdeki yayın döneminde bu konulara belki tekrar, tekrar eğer ihtiyaç olursa döneriz. Bence tekrar döneriz. E, çünkü belki daha farklı bir açıdan bakar. Biraz daha e, değişik konuları da kap, kapsayarak belki anlatırız. E, 7-8 Aylar civarında daha doğrusu 8-9 diyeyim. yavaş yavaş çocuklar emeklemeye başlayabiliyorlar. Her çocuk emeklemese dahi genellikle daha bir motor aktiviteleri hızlanıyor. Kendi kendilerine bazı şeyleri yapabilmeye başlıyorlar. Daha katı şeyleri yiyebiliyorlar. Daha doğrusu daha az püre halinde olan daha kabaca parçalanmış şeyleri yiyebiliyorlar. Dişleri çıkıyor bu dönemde. Uykular o nedenle de biraz sorunlu geçmeye başlıyor. Ee, bir yaşına doğru iyice hareketlenme artışı ile beraber ve ayrılık anksiyetesi gibi işte bir takım gelişimsel e, olayların da işe katılmasıyla yine bazı sorunlar çıkabiliyor ama e, her zaman sorun olarak da yaşanmayabiliyor bunlar. Yine ee, annenin arkasından belki ağlama e, e, gibi. Ya da işte huysuzluklar nedensiz zaman zaman nedensiz olarak düşünen huysuzluklar olabiliyor. E, tam bir motor aktivitenin başlaması ile ilgili. Ve bu arada bir özellik yani ben ayrıyım ama e, bir yandan da Hani nasıl olacak bu iş? Gerçekten ayrılmakta çok istemiyorum. <gülüyor> çok da aslında, kolay ama bir şey değil gibi yapsak falan. Ama bu tabi yemeğe çok yansıyor. Şimdi birinci yıldan itibaren ileriye doğru gitmeye başlarsak bir yaş civarında en büyük e, yenilik. E, yenilik ve zorluk diyeyim e, çocuklar ailenin hayatında biraz yemeği ile ilgili problemler olabilir. Yine besin tarzı değişiyor. <gülüyor> bu anne memesinden çok bahsettim. Yemeği e... bırakma emziren annelerde. <gülüyor> genellikle 9 ile 12. ay arası mı ortalama genellikle evet o dönemlerde ya e, bebekler kendiliklerinden bırakıyorlar ki bu memenin reddi olarak algılanmamalı çünkü bir çocuk, çocuk için bir gelişim basamağı bu yani bir şeyi becerebilmiş olması ve memeden ayrılması da çok e, artık o dönemde e, o, olumlu bir şey diye de bakmak anneler gerebilir. rahatlıyor mu sence bu ayrılıktan memeden ayrılıktan, ayrılıktan mı oh aman bıraktı diyenler mi var Yoksa niye bırakıyor diyenler mi daha İkisi çok? İkisi de var bence. Yani bir kere hayatın zorlamaları da var. Pek çok anne gerçekten Zaten çok zorlayarak, çok zor, zorlanarak emzirmeye çalışıyor. Yani en iyisini yapmaya çalışıyor. Mücadele vererek yani adeta. Tabii yani iş yerinde e, elektriği olmayan, suyu akmayan tuvaletlerde e, süt sağmaya çalışan çok anne var. O nedenle bir yerden sonra e eğer bebek kendisi e ve ihtiyacı da kalmadısa tabii ki bu 12 ay civarında bebeklerin artık anne üstünden ayrılabilecekleri bir zaman e bırakıyorsa bu olumlu iyi bir şey yani kendiliğinden bırakıyorsa ama insan tabii ne kadar olsa bir reddedilmiş duygusu istenmeme duygusu yaşayabilir o dönemde hmm. anneler açısından bakarsan. Neden beğenmiyor, niye almıyor oluyor ama bu tamamen negatif olarak algılanmamalı. İstemeyen yani bir, bir şey var, var sadece beğenilmeme değil de acaba hani o çok yakınlığı artık kaybediyor muyuz diye de bir duygu oluyor. Hı hı. Ee, yani benden ayrılıyor. Yani artık o o başlangıçtaki o yakınlığımız düşünsene iç içeydik. Benim içimdeydi, ben anneyim, bebek içimdeydi, çıktı mememdeydi. Yani devamlı yapışık vaziyetteydik. Şimdi daha da uzaklaşıyor. Zaten aktivitesiyle de uzaklaşıyor. Tabii, kucağımdaydı. Yemek diyor. Şimdi daha çok yürüyor. Yani e, hem bebeğin kendisine güvenli bir üst gibi gördüğü anneden uzaklaşması bebek açısından bir yanı var. Bir de annenin de e, o müthiş yakınlığı Yavaş yavaş sanki gevşiyormuş duygusu veren bir takım olaylar. oluyor. Gevşemedi mi biliyoruz yani? Yani bu herhalde şu belki insanı rahatlatabilir. Yani bir çocuğun bir şey birisinin sizden uzaklaşabilmesi ama e, yani uzaktayken de e, mutlu ve kendine güvenli olması aslında dönebileceği bir e, liman yani bir kendisini rahatlatan bir şeylerin olduğunu bilmesiyle ilgisi var belki İlişkinin güvenliği de bunu bir parça Tabii şey yani Tabii yani ayrılamama aslında belki çocuklar için e, olduğu kadar anneler için de zor. Ama ayrılabilmesini... Ayrılmak Hı ayrılamamak. E, yani ayrılma ya da e, ama yani burada çocuğun aslında e, böyle bir şeyi yapabiliyor olması yani ayrılabiliyor olması annesine duyduğu belki de güveni de yansıttığı için. Ya, ilişkiye duyduğu güven sadece annede değil bence yani anneden yani anneyle onun ilişkiye. Yani bunu şöyle düşün. Büyüklerin hayatında hani devamlı birbirini kontrol eden bir çift gibi düşün bir. Devamlı telefon eden ya da hep birbirini yalnız hiç bırakmayan hı hı. E, işte burada genellikle insanların aklına gelen bir güven sorunu mu var acaba diye. Pek <gülüyor> çok kişi düşünüyor. Yani bazen ee, güven duymadığımız zaman karşımızdakine daha çok hani e, yakın olma çabası da arttığını hatırda tutmak lazım. Yani o ilişkinin emniyetiyle ilgili bir kaygı olduğunda veya e, diğer kişiye bir, biz sanki bizim varlığımızın onu bir takım tehlikelerden koruyucu bir etkisi olduğunu düşündüğümüz zamanda diğerini bırakmakta zorluk çekiyoruz. Hı hı. Ee, annenin genellikle annelerin bazen bebeğin bağımsızlığını pek teşvik edici davranmaması da yani bu memeden yiyeceğe geçişte de aslında o bağımlılığı bir şekilde devam etmesi sebebiyle sanki bazı sorunlar sürüyor o yüzden zaman zaman o gerçekten oluyor çocuklar e, yani o devamlı meme alabileceklerini bilirlerse eğer bu, bu sefer gerçekten karınları bir türlü acıkmıyor. Biraz emiyor bırakıyor, biraz emiyor bırakıyor. Arada bir koşuyor geliyor, emiyor bırakıyor. Ve e, ilk yıldan sonra zaman zaman beslenme sorunlarını yol açıyor gerçekten. Ne öneriyorsun yani, böyle durumlarda? Yani bu Öyle anneliği almıyor, yemiyor... Şimdi tabii yememeyle ilgili konu çok geniş bir konu. Bir kere sorunun nerede olduğunu işlemiştik. öğrenmek lazım. <gülüyor> tabii. Şimdi bunlardan de. bu sorunlardan bir tanesi bu e, biraz daha özerk olma isteğiyle be, beraber bebeğin bir yaş civarında zorla yedirilmeye karşı duyduğu bir, bir isyan ya da bir şey olabiliyor. Hmm. Sorunu yaşayabiliyor çocuk. O zaman biraz daha... E, işte bir takım yöntemlerle çocuğun biraz daha yemek yerken serbest bırakılmasını, kendi kendine yemesinin e, teşvik edilmesini, televizyon karşısına ya da oyunla yedirilmemeye çalışılmasını, masaya oturtulmasını aileyle beraber ve diğer rol modellerini de görmesini öneriyoruz. Yani bağımsız yeme içmeye geçiş aslında önemli bir aşama yani hı hı. hem psikolojik hem fiziksel gelişim açısından memeden ayrılma ve bu arada da yalnız besinin içeriği de değişiyor. Yani besin nitelikleri de değişmiyor mu? Yani katı besin falan dediğimiz, aslında kendi kendi yiyebileceği şeyler. Aslında bu da bence çocukların hazır olmaları ile ilgili bir şey. Yani Hı. her çocuk püre edilmemiş yemeği yemeye hazır olmayabiliyor. Yani çok anormal. Hı, yöre yemek boyu yemek yenenler var ya. <gülüyor> var mı gerçekten? Yani şu ismini söylemeyeceğim bir arkadaşım var. Yani İzmir'de bizim kadın doğum doktoru olan. Devamlı öyle püre edilmiş yemekler geldi. Ben hatırlıyorum tıp fakültesindeyken. Ve hala da böyle ezilmiş şeyleri daha çok tercih ettiğini biliyorum. yani Yemek yer. Yani pilavı bile üzerine yoğurt döküp koca 42 yaşında adam oh, çatalla belki, ezerek... Belki öyle hoşuna gidiyor. yani, yani hoşuna gidiyor. o gidiyor. Bu bir alışkanlık yani. Kalan, yani o zamandan kalan bir negatif bir şey olarak görme bence. Yani öyle görmüyorum canım. Benim en yakın arkadaşım. <gülüyor> Neyse, şimdi şunu demek istiyorum ben, bazı çocuklar 7 aylıkken dahi çok güzel pütürlü şeyleri yemeye başlayabiliyorlar. Ama bu kimisi de 13 aylık oluyor, 14 aylık oluyor, hala pütürlü konusunda sıkıntısı olabiliyor. Pürüzsüz şimdi burada... yemek sevenler var yani, pürüzsüz. Hı hı. Bu konuda da bir çocuğun kişilik yapısıyla gibi bir ipucu var ama onu bizden sonra söyleyeceğiz. <gülüyor> Bugün e, gıcıklığım değil de muzipliğim üstümde değil miş? Galiba öyle ya. Yani. Hangi sınırı bulmak çok zor. <gülüyor> e, bu e, yeni bir, bir takım CD'ler aldık böylece. CD'ler kimi... ama aynı aynı, aynı tarzda devam. <gülüyor> e, bugünkü oh. parça ikinci parça e, Ruben Gonzalez'den bu Buena e, adamlarından e, Melodia del Rio I <music> 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında bir e, Buena Vista üyesi olan Ruben Gonzalez'den Melodya Del Rio'yu Melodya Del Rio'yu dinlediniz e, Evet yanlış telaffuz ediyorum her şeyi ne yapalım bugün böyle <gülüyor> e, Şeyi Bugünkü programda biliyorsunuz Güzel Günler Büyükler İçin Çocuklu Hayat Bilgisi programı ve e, bu dönemin son programı olduğu için de e, bir geçmişte ki bazı bilgileri çok kısaca toparlıyoruz yeme içme emzirme bağımsızlık ilk hayatın ilk bir bir buçuk yılına özellikle bugün şöyle bir toparlamak ve bir ile iki yaş arasındaki ana adımları konuşmak belki bazı beklentileri hastalıklarla ilgili beklentileri gelişimlerle gelişim unsurlarıyla ilgili beklentileri tekrar konuşuyoruz şu yazgan uzman doktor falan. <gülüyor> Ee, şöyle bir şey diyeceğim pürüzsüz, ya, pürüzsüz şey. besin e, seven bebeklerin karakter yapısıyla ilgili bir münecimlikte bulunursak e, genellikle pürüz sevmeyen insanlar olarak bunları, pürüz sevmeyenden kastımız da şu daha mükemmeliyetçi her şeyi dört dörtlük isteyen ayrıntılara dikkatli e, takıntılı, obsesif yanları bazen ağır basabilen ama o ölçüde de her işi düzgün yapan, doğru düz yapan, eksiksiz, kusursuz yapmaya çalışan insanlar olduklarına dair bir takım kehanetler var. <gülüyor> Peki böyle Üzülmeyin bir yani diyelim ki benim yani çocuklara çocukları böyle püresiz gıda seven ailelere söylediğim zorlamayın yani şey çok Değil fazla o bir tercih ve kesin hı. bir tercih bedeniyor. yani illa de püresiz işte kabaca şey ezilmiş olarak yedirmeye zorlamayın diyorum bilmiyorum şimdi düşününce ne ne yapmak lazım bence uyumlu bu davranışsal beklentiyle çünkü şey ki, yani kendi tercihleri çok net olan çocuklar bunlar yani e, ve bunu yaparken hani böyle bir tesadüfendi e, o andaki ihtiyaçlarını en uygun olanın olduğunu tespit ediyorlar belki on dışına çıkma şansları var ama daha sağlamcı daha yapabildiklerini tam yapmaya çalışma gibi bir eğilimi olduğu için de hı hı. E, pürüzsüzle yetiniyorlar. yetmiyor burada şunu bilmek hı. lazım hı hı. yani hani diş problemi efendim kas gelişimi ile ilgili sorunlar falan var mı yok mu Tabii onların her şeyin hı hı. yolunda olduğunu varsayarak hı hı. konuşuyorum bir de şöyle bir öneri yapıyorum ben bilemiyorum bunun bir katkısı olabilir mi e, ellerine bebeklerin ellerine eğer pürüzsüz konu, yemek konusunda sorunları varsa gerçekten pürüzlü yemek konusunda işte kemirabilecekleri bir şeyler vermelerini öneriyorum bir de zaman zaman pürüzlü olabilecek şey kaşıkla değil de elle vermeleri Güzel. ailelerin Haydi yani edeyim. hani e, yani bir parça inisiyatifi çocuğa vermek hı. oradaki şey yani e, ona dayatma, ağzına sokuşturma, işte burnunu tıkayıp ağzını açmasından istifade ederek içeri bir takım şeyleri boca etme gibi yaklaşımlar. E, sadece bebeğin hele bu tarz bir bebeğin yani kendi e, hükümlerine ve fikirlerine daha sadık, e, tutucu diyelim bir bebeği. Hı. Daha da, daha, oluyor, değil mi? E, daha da katılaştırmaktan öteye geçmez yani bu bütün durumlar <gülüyor> için böyle bir bir davranışın ya da bir fikrin ifadesini baskıyla bastırdığın zaman sadece o fikri daha katı ve daha ekstrem yapıyorsun. Hı hı. O nedenle e, bu bir yaş civarındaki yeme e, konusunda yaşanan sorunlarda biraz göz ardı etmek e, olayı yani. Belki de evet ama bu tabii kolay değil ailen açısından bakarsan. E, aylardır işte bir iki aydır de, televizyon karşısında bin bir e, heyecanla yemek yedirirken şimdi iyice çocuk yemez olmaya başladığında bırakın kendi eline kaşık verin bırakın biraz kendisi yesin e, çok zorlamayın yemeği bittiğinde kaldırın dediğimizde zorluk yaşanabiliyor. Nuri hani. Çolakoy'da yaptığımız bu çocuk <gülüyor> ve televizyon medya programında hatırlıyor musun? O şaşırmıştı hasta o tam. Çünkü onun çocukları biraz büyükçi olduğu için galiba hı hı. televizyon karşısında yemek yememişler. <gülüyor> ee, yani televizyonun böyle bir işlevi var. Yani hipnotize ediyorsunuz çocuğu ve e, o arada ağzını böyle açmış seyrederken falanca kanalı içeri yemek boja ediliyor. Ve bu genellikle e, anne babalar evde değilken evde çocuğun bakımını üstlenmiş e, kişiler tarafından da uygulanan yöntem çünkü onlar ne yapsın yedirmek zorundalar. E bir kere bir de şey oluyor yani ne kadar şişman ve işte kolları işte dolu doluysa o kadar topanç, iyi beslenmiş, e, iyi bakılmış beslenmiş dedim mi iyi bakılmış algılandığı için çocuklar e, bakan kişiler de kötü bakıyor denmesin diye gerçekten yedirmeye çalışıyorlar. Yani baya canla başla ve burada ciddi davranış sorunlarına çanak tutulmuş oluyor. 1-2 yaş arası ya da hatta 1-3 yaş arası daha sonraki çocuklarda da var ama çocukların yeme ile ilgili zaten bir takım özellikleri var. Bir tanesi seçiciler. Hem seçiciler. Zaten dikkatleri fazla değil. Yani Bir yerde oturup saatlerce yemek onlar için kolay değil belki. Onun için bir rahat rahat bitirmesini zaten bekleyemeyiz. bir de diye. ölçülerle ilgili şey var. Kocaman Büyümeleri gelseler. zaten yavaşladığı için Eskisi kadar çok kaloriye belki ihtiyaçları olmuyor. Artı beslenmenin etkisini de o kadar hızlı göstermeyecekler. Ne kadar beslersek besleyelim. Hı hı. Boyuna değil eline büyüyecekler. Evet. Ee, evet. Şişk olacaklar. Yani. E bir de e, zaman zaman bir gıdaya takılıp kalma. İşte sabah, öğle, akşam olmak üzere aynı şeyi yeme gibi takıntıları da olabiliyor bu yaş çocuklarının. Bir süre sonra o bitiyor başka bunun, bir gıda geliyor. Peki onun şöyle yani. bir çocuk hekimi olarak bunun e, sağlık açısından getirebileceği sorunlar neden? Şimdi e, çocukların beslenmesini düşünürken özellikle bir yaştan sonraki dönemde belki tek gün olarak değil de bir 3-4 günü bir arada düşünmek lazım. 3-4 yani günde çocuk belli gıdaları ortalama iyi kötü alıyor mu? Yani bir gün diyelim ki makarna pilav ağırlık yedi ama ertesi gün e, sebze et yedi mi? E, ya da işte yani Öyle tek her gün ve her öğün şeklinde düşünürsek ve mükemmeliyetçi bir şekilde işte sebzesini dağılsın, etini dağılsın, arkasından meyvesini dağılsın diye düşünürsek işler her zaman öyle yürümüyor bu yaş çocuklarında. O nedenle biraz daha geniş davranmak lazım. Burada oluşabilecek en büyük sorunlar bir tanesi kansızlık belki oluşabilir. Eğer çocuk gerçekten et yemeği reddediyorsa ki bu da zaten her sağlam çocukta yaptığımız tetkiklerle. Bir kez olsun yani hiç olmazsa. Ziyaretlilerin zaten amaçlarından birisi. Bir bu. olasılıkları bu. Hı hı. baştan anlamak ve ekarte etmek. Ve ee, onun yerine koyabiliyoruz biz. Ya diyet e, değişiklikleriyle ya da e, ilaç, e, bir takım ilaçlar vererek e, demir damlaları şurupları vererek koyabiliyoruz. Bir e, önemli e, problem belki bu olabilir. Bu e, belirti de vermeyebiliyor demir eksikliği çünkü çocuklarda. Hı hı. O nedenle biraz yani böyle kansız gözükmeyebiliyorlar yani tabi yani öyle bakarak her zaman bir şey söyleyemezsiniz. Bu tür kan tahlilleri ne kadar zamanda bir yaptırıyorsun? Normalde ilk yıl içinde bir kez eğer o iyi ise e, ilk tahili ise ilk tahili ise çünkü en büyük risk 6. ay. 6-9 ay civarında olabilir en büyük ihtimalle kansızlık orada iyi alıyorsa et yemeye de başladıysa daha sonra ilk okulla girme ilk okul öncesinde üç beş yaş arasında Tabii tabi öyle sık sık yapmaya yani, gerek yok e, yani burada doktorun katkısı bir risk dönemini tespit etmek şeklinde oluyor. Yani sen diyorsun ki şu dönemde daha hı hı. çok risklidir. O yüzden bu dönemde bunu yapılması Riskli gerekir. dönemde yapıyoruz. Ee, hı hı. Risk. daha önce bunları konuşmuştuk. 9 ay civarında bir genellikle ben öyle yapıyorum. Başka pek çok arkadaşımız da öyle yapıyor. Ee, bir tam kan sayımı, idrar tetkiki ve verem aşısı ile ilgili bir test yapıyoruz. Eğer her şey yolundaysa İşler yolunda gittiği sürece tabii tekrarlamak için ilkokul öncesine kadar pek gerek yok buna. Yani bu tetkikleri bu altı 9 ay arasında yapılanları çeşitli zamanlarda belki insanların çünkü pek çok aile diyor ki gereksiz yere tetkik yapıyor vesaire. <gülüyor> Onlarla karıştırmamak lazım yani gereksizden ziyade bir evet. mantığı. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor pek çok aile tabii çocuğunun canının yanmasını isteme biz de istemiyoruz yani bizim de çocuklarımız var ama... Eğer, ama biz devamlı yakıyoruz. <gülüyor> yok biz yakmıyoruz çok fazla ama e, bu tehlikleri yaptırdık biz çocuklarımıza. Bir tanesinde kansızlık çıktı hatta. Hangisiniz? Seninle haberi yok. <gülüyor> ama e, ona uygun e, önlemimizi aldık ve düzeldi. Şimdi kansızlığın e, önemi şuradan kaynaklanıyor. E, eğer gerçekten anemi e, olursa çocukların en Etrafı keşfettikleri dönem bu. Yani 9 aydan itibaren olan dönem. E, gerçekten dikkatlerini bir yerlere yönlendirmeleri gereken dönem. Kansızlık da e, çocuklarda yorgunluk, e, dikkat dağınıklığı... Öğrenmelerini bozuyor. Öğrenme problemleri yaratabilir. E, o nedenle e, özellikle ille de bir belirti vermeden... E, vermesini beklememek lazım bu tip sorunların... E, bir kez hiç olmazsa zaten de çok can yakıcı bir test değil. Genel ki parmak ucundan alınan bir kanla yapılıyor. Önlemi almak gerekiyor. Şimdi kansızlık dışında ne olabilir? Bazen yeterince kalsiyum almayabiliyor çocuklar. Hı hı. Yine büyüme çağında her ne kadar çok ihtiyaçları çok yüksek değil belki daha giderek ihtiyaçları artıyor çocukların ama süt içmeyen hiç süt ürününü almayan çocuklarda Bazen problem Süt içmiyorsa ya. özellikle belki bazı şeylere bakılması faydalı. E, pek bakmadan diyet ayarlamalarıyla eğer tabii klinik bulgusu yoksa yani her zaman e, bir D vitamini eksikliği, C kalsiyum eksikliği gibi sorunlarda her zaman tetkik yönüne gitmeyebiliriz. Diyetle onu destekleyebiliyoruz. Ama e, daha çok bence bu dönemde çıkan sorunlar en sık rastlanan şey ne dersen herhalde kansızlık. Ha, evet, anladım. Peki, e, şeyde, demir eksikliği. Burada bugün bir sürü konuya değiniyoruz. Biraz potpourri gibi oldu bu bugünkü program ama herhalde bir sürü insan. Eşi geçmiş toparlama çok olsun yararlı çok yararlı bilgiler olduğunu düşünüyorum yani söylediklerini. Ee, bize soru ve sorularınız ya da katkılarınız ya da önerileriniz varsa e, güzel e, doktor elektronik posta adresimiz doktor at işareti güzel günler doktor işareti güzel günler nokta com şimdi Suzen Vega e, bu değişik bir CD dedin sen Tom's Diner'ı çalacağız ama Tom's Diner'ın e, daha sonradan yapılmış bir uyar versiyonu, şey, versiyonu peki Cüneyt Bey Tom's Diner. Da <laughs> da 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındasınız. Bugün aslında 1-2 yaş arasındaki dönemde çocuklardaki gelişim aşamalarını biraz konuşup neler bekleyebileceğimizi, neler beklememiz gerektiğini konuşacaktık ama yine biz Ona bir giriş yaptık ilk ya. yılda kaldık. Yo, bence bir giriş yaptık bütün o evet. yeme tarzıyla ilgili katı besin, geçiş geçişi falan onlar önemliydi. Peki, şimdi şey konuştuğumuz konular genellikle gelişimsel konular ama pek çok beslenmeye, uykuya yansıyan konular olduğu için aslında genel olarak çocukların sağlığını etkileyen konular. Birinci yılı bitirdik, ikinci yılında beslenmesine girdik. ...ve ee, buradan devam edeceğiz... ...bir dahaki programımızda... ...aslında ben biraz aşıları da... ...gelecek programda eğer vaktimiz kalırsa tamam, konuşmak istiyorum... vakit aşılara mı öncelik verelim? Hayır yok bunu devam edelim bence... Tamam, ...bu noktadan devam edelim... Ee, ...yani bir süre birkaç program daha ziyade... ...aşılar bir iki yaş arasının... ...gelişimine ait... ...bazı çarpıcı özellikler ve... ...sağlık problemleri üzerinde duracağız ama... E, zaman zaman arada yine özel programlarla Afganistan özel falan gibi sıkıştırmak hı hı. durumunda kalıp evet. diriz bağışlasın dinleyiciler hoş insanların bu aradaki özel program diye bizim yaptığımız hani sanki de televizyon kanalı da özel yayın yapıyormuş gibi kendimizi hissetmeye başladık ama e, pek çok kişiden de olumlu feedback alıyoruz yani Bize... bence bu konularda eğer e... Öğrenmek istedikleri insanların ya da fikir paylaşmak istedikleri konular varsa onları iletebilirlerse tabii daha yol gösterici hmm. olur. Biz kendimiz bizim bizce önemli olanları belki konuşuyoruz burada hmm. ee, ama belki yol gösterici başka Electronic fikirler gelebilir. Elektronik posta adresi at işareti güzel günler nokta com doktorat neydi? Güzel günler <gülüyor> com. <gülüyor> <gülüyor> Evet. bir de fax faks, aslında faxımıza da bazen ilan ettiğimiz zaman şeyler geliyor 0212 284 05 37 0212 284 05 37 e, güzel günler yeni yayın döneminde de devam ediyor e, ve umarız sizi tatmin edecek doyuracak çeşitli bilgilerle karşınızda olmaya çalışacağız. Büyükler için çocuk hayat bilgisi <gülüyor> derslerinde. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.